saatleri e, gitgide gecikiyor. Dolayısıyla namazdan geç çıktık. E, odamızı hazırlayana kadar vakit geçtik Kusura kalmayın. Hakkınızı helal edin. E, i̇nşallah bugün de derslerimize soracak olduğunuz sorularla devam edelim. E, bu konuyla ilgili Musa kardeşimizin de bir teklifi var hadis e, anlatalım diyor. Bu da mümkün. Ancak şimdi e, belli bir hadis varsa, bu hadisleri aktarabiliriz, anlatabiliriz. E, şu anda benim size takdim etmek istediğim belli bir hadis yok. E, bunda, bu teklifi çünkü ben internete girince gördüm. Dolayısıyla Anlatmamı istediğiniz belli bir hadis varsa, bu hadisle ilgili hadisten istifade edilen e, noktaları, çıkan hükümleri ve hadisin mesajıyla ilgili konuşabiliriz. Evet. Hemen bahsediyorum. Kardeşimizde de yazdı bir hadis. Gördüğünüz gibi ekranda. Hadis, sabır, felaketle yüze geldiğin ilk anda ona katlanmandır. Es sabru'inde sadmetül ula. Şimdi Buhari, cenâiz e, babı, 7 numaralı hadis. Ebu Davud, cenâiz 23 Nesai Cenais 22 Evet, bu hadis-i şerif, değerli kardeşlerim, hadis imamlarınca genellikle siz de okumuş olduğunuz gibi, cenais yani cenaze babında zikredilmiştir, rivayet edilmiştir. Ve insanların başına gelen en büyük felaket, Yakınlarının vefat etmesidir. Eşinin, çocuklarının, annesinin, babasının, sevdiklerinin <gülüyor> vefat etmesidir. Sabır, onlara vefat gelince, onların yakınlarının e, gösterdiği sabırdır. E, bu cenaze, vefat işini ilk duyduğu anda mümin derse ki, اِنَّا ve وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ biz muhakkak ki Allah içiniz. Biz Allah'ınız. Allah'tan geldik. Ve yine Allah'a döneceğiz. Ee, ayetini okuyup da manasını yüreğinde hissederse ve onu yaşarsa e, bu kişi sabredenlerden olmuş olur. Ancak bazı cahil insanların yapmış olduğu gibi, Allah'ım daha erken değil miydi? Daha hayatının baharındaydı. Daha yaşaması gereken çok günler vardı. Ya Rabbi, neden e, bu yaşta, bu genç yaşta, bu verimli çağında onu aldın? Gibi bir takım itirazi sorular sormak suretiyle kadere isyan, İbtila, ihtibar ve imtihana isyan, bunu kabul edememek, rıza göstermemek şeklinde ortaya çıkan bir takım duyguları, düşünceleri arz etmek müminin sabrına aykırı şeylerdir. Sabrı aykırı şeylerdir, mümine yakışmayan şeylerdir. Dolayısıyla bu tür vakaları, musibetleri ilk duyduğumuz andan itibaren sabırlı olmalıyız. Bu imtihanın Allah'tan geldiğini bilmeliyiz ve bu imtihana sabretmeliyiz. Ve bu imtihana sabredişimizin karşılığında Yüce Rabbimizin bize en büyük mükafatları vereceğine Kani olmalıyız, bu konuda mümin olmalıyız, bu konuda ecrini, sevabını Yüce Rabbimizden beklemek suretiyle e, imtihana, iptilaya, belaya, musibete bu açıdan bakıldığında sevinenlerden olmalıyız, şükredenlerden olmalıyız. Çünkü biz biliyoruz ki Allah bir kulunu severse, ki hadis-i şeriflerde de bunun manasını bulmak mümkün, onun imtihanını büyük yapar. Onun imtihanını zor suallerden seçer. Allah kulunu sevdikçe onu imtihan, iptila, iktibar, yağmuruna tutar. Ki derecesi daha fazla yükselsin. Ki Allah katındaki e, makamı, daha fazla olsun. Ee, Allahu Teala kulunun imtihanlar karşısında sergilemiş olduğu sabrı, şükrü gördükçe memnun olur ve e, ona mükafat yazar, ecrini, sevabını yazar ve onu beğenir, ondan razı olur ve onun derecesini kendi indindeki, Muhabbetini, sevgisini e, artırır değerli kardeşlerim. Burada e, muhabbet derken bunu beşeri man manada bir sevgi olarak anlamayalım. Allah'ın insanlara karşı olan muhabbeti onlardan razı olmasıdır. Onlardan hoşnut olmasıdır. Yoksa beşeri manada e, görmüş olduğumuz sevgilerle alakası yoktur. Beşeri manada bir insanın bir insanı sevmesi, ona aşık olması, onun vücudiyeti karşısında kendisini e, esir etmesi demektir. Esaret onun esareti altına girmesi demektir. Özellikle aşkın, derin aşkın ortaya çıkarmış olduğu bir takım marazi durumlardan bahsediyorum. Bu tür derin aşklar, kara sevdalar insanı bir başkasına esir eder. Onun her türlü isteğine, boyun bükmesine sebep olur ve bu da yer yer isteklerin günah ve isyan içermesi durumunda Aşık olan kişiyi günaha ve isyana sevk eder. Birçok insan aşkından dolayı zina edebilir. E, belki de aşık olmasaydı bunu yapmayacaktı. Birçok insan aşkından dolayı bir takım e, haramlar e, işleyebilir. Eğer aşık, aşkın kuvvetli tesiri olmasaydı bunu yapmayacaktı. İşte kara sevda dediğimiz şey de aslında insani bir özellik ve bu da bir imtihan, bu da bir bela. Belanın büyüğü, belanın büyüğü. Çünkü e, aşkın kuvvetli tesiri altında olan insanın aşkın e, duygularının teskin edilmesi babında yapması gereken e, bir takım kuralsız, izinsiz, haram olan şeyleri yapmak zorunda kalması veya bu konuda kendisini e, zayıf, mağlup görmesi, işte e, o aşkın büyük tesiri altında kalması manasına gelmektedir. Bundan dolayı bu hatalar yapmaktadır. Dolayısıyla kara sevda dediğimiz şey de bir iptiladır. Bunu da e, burada belirtelim. Allahu Teala bu tür şeylerden esarat manasına gelen günah işlemeye meyilli olmak manasına gelen bu tür iptilalardan, imtihanlardan bizleri, sizleri ümmet Muhammedi muhafaza buyursun. Şimdi başka ne tür iptilalar var? İnsanın yakınlarını kaybetmesi haricinde. Aslında en büyük bela, değerli kardeşlerim, en büyük bela insanın fitneye düşmesidir. Fitne çok çeşitlidir. Kadın fitnesi, para fitne fitnesi, mal-mülk fitnesi, makam-mevki fitnesi, buna benzer kuvvetli fitneler vardır. Bu fitneler karşısında insan mağlup olursa, hatalı bir iş yaparsa, işte o insan aslında en büyük belaya düşmüş demektir. Çünkü o belanın neticesinde kendisi ne olacak? E, büyük bir ceza ile e, cezalandırılacak. Bu da en büyük fitnedir. İnsanın dininden gelen veya dinine gelen, imanına gelen fitne en büyük fitnedir. Bugün insanlarımızın birçok konuda şirke düşmesi en büyük fitnedir. İnsanlarımızın akidevi inanç konusunda, e, akide konusunda bir takım hurafelere, bidatlere, e, yanlış bir takım yönelişlere düşmesi, bir takım insanları ilahlaştırması, bir takım insanlarda, Yüce Rabbimize has olan özellikleri onlarda da görmesi gibi, yanlışlıklar, fitneler insanın dinine gelen fitnelerdir ki bunlar fitnelerin en büyüdür. Hangi fitne insanı ebedi yurdunda, ahiret yurdunda cehenneme hapsedecekse o en büyük fitnedir. Hangi fitne Rabbimizin gazabını getirecekse o en büyük fitnedir. Basit, diğer fitneler basittir. Mesela bir insanın ölümü bir kazada, suda boğulmasında veya bir yangında yanarak ölmesi gibi fitneler, imtihanlar gerçekten çok zordur. Ancak gerek savaşta, gerek karışıklıkta, gerek boğularak, gerek yanarak, gerek karnından bir takım hastalıklarla, kanser gibi bir takım hastalıklarla ölen insanlar, bu iptilalarından dolayı esasen ecir alıyorlar. Dolayısıyla Peygamberimiz bazı haberlerinde, hadislerinde, karnından ölen, boğularak ölen, yanarak ölenlerin şehit olduğunu ifade ediyor. Bu iptilaların mükafatı, Sabredildiği takdirde çok büyük olacaktır, değerli kardeşlerim. Dolayısıyla diyoruz ki bu imtihanlar basit imtihanlar. Çünkü bu insan, bu imtihanlar insanın bedenini e, yok ediyor. Yanarak ölen bir insanın bedeni yanıyor. E, boğularak ölen bir insan bedeni boğularak sıkıntı çekiyor. E, kanserden ölen bir insan yine bedeni olarak e, zarar görüyor, bedeni çürüyor ve ölüyor. Bunlar insanın bedenine gelen iptilalar, bedenine gelen zararlar. Ancak insanın e, şirke düşmesi, bidatlere, hurafelere düşmesi, bir takım yanlış itikatlara yönelişi insanın dinine, dolayısıyla ruhuna akseden iptilalardır dinine ve ruhuna e, akseden iptilalar en büyük iptilalardır. Çünkü insan bedenden bir fitne alır da e, helak olursa, bundan dolayı icabında şehit mertebesine yükseliyor, cennete girecek oluyor. Ancak dininden gelen bir musibetten dolayı e, insan e, işte belli bir zaman sonra ölecek olursa tövbe etmeden, o insan ebediyen cehennemde kalma tehlikesiyle, cehennemde ebediyen yanma tehlikesiyle, donma tehlikesiyle e, karşı karşıya kalacağından dolayı bu fitneler çok zor fitnelerdir. O yüzden bizler yalan bir insana eyvah diye çok üzülürük boğulan insana hakeza. Öbür taraftan dininden fitneye düşmüş bir insana bu kadar acımayız. Halbuki dininden fitneye düşen insana daha fazla acımamız lazım. Çünkü dünyada yanarak ölen insan bir defa ölecek, bunun karşılığı olarak cennete girecek belki de. Dünyada boğulan insan bir defa boğulacak, bunun karşılığında sabrederse cennete girecek belki de. Ancak dünyada şirke düşerse ve bu şekilde tevbe etmeden ölürse, bu insan ebediyen cehennemde kalacak, bunun boğuluşu da sürekli olacak Yanışı da sürekli olacak, ebediyen olacak, oradan hiç çıkmama, e, çıkmama sı sıyacıya olacak. Dolayısıyla bu fitneler daha büyük fitnelerdir. Dininden fitneye düşmüş insanları gördüğümüzde daha fazla üzülmemiz lazım. Onların bu hali bizi daha fazla harekete geçirmesi lazım. Daha fazla onları bu fitneden, bu belalardan kurtarmak için, bu konuda vesile olmak için daha fazla gayret sarf etmemiz lazım değerli kardeşlerim. Dediğim gibi bu hadisten anlayacağımız genel itibariyle bunlar. Hadis çerçevesinde bunları ifade etmeye çalıştık. Es sabru inde sabmetul ula Yani Sabır, kişinin iptilayla, belayla ilk karşılaştığı anda belli olur, ilk karşılaştığı anda e, olan sabırdır manasındaki bu hadisten sabırlı olmamız gerektiğini, belaya düşer düşmez ki o anda yüreğimizin, ciğerimizin yandığı, şiddetli bir şekilde yandığı, çünkü haberi ilk duyar duymaz e, insanın acısı en zirvede olur. Daha sonra yavaş yavaş bunu kabullenmeye başlar. Esas acıyı duyduğun ilk anda e, inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyebilmek biz Allah'tan geldik, Allah'ınız yine Allah'a döneceğiz, dönüşümüz Allah'adır, veren de Allah, alan da Allah diyebilmedir ilk anda. İlk anda bunu diyebilirsek işte sabır o sabırdır. Yoksa bir hafta sonra söylemişsin Allah'ım bir hafta önce ben işte babamın vefatını duyunca çok şirki sözler söylemişim, beni affet. Şimdi aklım başıma geldi. Demek aslında sabırlı gerçek sabırlı olmak manasına gelmiyor. Sabır ilk andadır. Bela ile karşılaştığımız ilk andadır. Yiğitlik de oradadır. Güç, güçlülük de oradadır. Pehlivanlık da oradadır. İlk anda musibette karşı karşıya geldiğimiz ilk andan itibaren. Allah'a şükretmek, O'na sığınmak, belanın O'ndan geldiği düşüncesi, inancı içerisinde Allah'ım bu musibet karşısında beni sabırlı kıl diyebilmek, işte sabır budur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çevresinde herhangi bir iptila sahibi, imtihan sahibi, fitneye düşmüş, başına bir sıkıntı, bela, musibet gelmiş bir insanı gördüğünde peygamberimiz ne diyordu? E, bu kardeşimi yapmış olduğu imtihan ile beni imtihan etmeyen Yüce Rabbimi her türlü noksanlıktan tenzih eder. Onu bütün eee kalbî muhabbetimle zikrederim, ona hamd ederim, şükrederim diyordu. Değil mi? Yine kendisine bir musibet geldiğinde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahumme ecirni fi musibeti, Allah'ın musibetimde, beni mükafatlı kıl, musibetimden dolayı bana ecir ver, sevap ver, musibetimi sevaba çevir, ve hlufni hayran minha. Allah'ım daha hayırlısını bana nasip et. Yani bu işten beni kurtar. Bu işten daha hayırlısını bana nasip et diyor. Yani ya Rabbi ben bu fitneyi açtım. Bana bu fitnenin daha büyüğünü ver demiyor. Ya Rabbi beni fitneden koru diyor. Peygamber bunu söylüyor. Şimdi bazı insanlar bakıyorsunuz. Diyor kardeşin de öyle bir iman var ki daha da, da Dağ gibi iman var. Hangi musibet gelirse gelsin imanı zerre kadar sarsılmaz bu kardeşinizin diyor. Böbürleniyor imanıyla. İşte bu çok büyük hatadır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem مَنْ عُرِضَ fitneti فَقَدْ هُلِكْ yani Mana olarak söylüyorum Hazreti'si tammetin olarak değil. Kim fitneye maruz kalırsa helak olmuştur diyor. Helak olur. Gerçek fitneye. O yüzden yine Allah'tan musibet, imtihan, iptila istemeyin. Allah'tan imtihanlardan muaf olmayı, fitnelerden muaf olmayı, hastalıklardan muaf olmayı isteyin, diyor. İz'elullah'a l-afiyye. Allah'tan daima afiyet dileyin, muafiyet dileyin, imtihanınızın basit olmasını dileyin. Ağır imtihanları dilemeyin, diyor ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bunlarda da biz görüyoruz ki e, sabırlı olmak zordur. O yüzden sabredemeyeceğimiz bir takım imtihanlarla imtihan edilmemeyi Yüce Rabbimizden her daim bir mümin olarak dilememiz lazım. Peygamberimiz bu konuda bize böyle örnek olmuştur böyle tavsiyelerde bulunmuştur ve biz de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesine uymamız lazım. Çünkü o dağ gibi imanıyla, dağ gibi tevekkülüyle imtihanlardan beri tutulmayı, zor imtihanlardan beri tutulmayı, muaf tutulmayı Allah'tan istemiştir. Allah'tan afiyet istemiştir. Muhafiyet istemiştir. Zor imtihanlarla imtihan edilmemeyi, sınanmamayı ist istemiştir. Ee, bizler elbette peygamberimizin sahip olduğu büyük imana sahip olamayız. An ancak e boyumuzun ölçüsünü bilerek daha fazla Allah'a sığınmamız lazım. Bu zayıf imanımızla daha fazla Allah'tan muafiyet dilememiz lazım değerli kardeşlerim. Evet, ikinci hadisi şerifi de e, okuyalım ancak e, burada şöyle ekrandan bakıyorum. Evet, soru gelmiş e, bu hadisten sonra. Soru gelmiş, hadis gelmemiş, tamam. Soru sorulmuş. Sorulara cevap vereceğim inşallah. Şu pencereyi bir açtıktan sonra. Evet. İlk sorumuz fotoğraf çektirmek şirk midir? Enes Abdulhalik. Değerli kardeşlerim, fotoğraf çektirmek şirk değildir. Fotoğraf eee Alimlerin ittifakıyla resmi belgeler için vesikalık resim, fotoğraf çekinmek caizdir ittifakıyla. Ancak bazı alimler bunun dışında foto yani hatıra kalsın diye fotoğraf çekilmenin mahzurlu olduğunu söylemişlerdir. Abdülaziz bin Baz gibi bunu söylemişlerdir. Ancak cumhur-ülema'ya göre fotoğraf çekinmek bir hatıra kalsın diye e, caizdir. Çünkü fotoğraf, insanın gölgesini hapsetmesidir. Hapsettirmesidir veya kalem işi yoktur, bir yaratıcılık yoktur fotoğrafta. E, çizim yoktur. O yüzden bu caiz görülmüştür. Allahu alem. Ancak resim yapmak farklıdır. Resim yapmak da bir yaratıcılık vardır. İnsan maharetini gösterir, çizer. işte kaşını, gözünü, ağzını, burnunu özenle çizer. Burada bir Allah'ın yarattığına benzer bir veya onun yarattığı insanı taklit etme gibi bir durum vardır. Bu konuyla ilgili alimlerin çoğunluğu elle resim yapmanın caiz olmadığını, heykel yapmanın caiz olmadığını söylemişlerdir, ifade etmişlerdir. Ancak fotoğraf konusunda onun sadece insanın gölgesini hapsetmek manasına geldiğinden dolayı bu konuda caizdir demişlerdir. Diğer soruya geçelim. E, bu arada Musa kardeşimiz... E, evet. Ey iman denler Sabrederek ve namaz kılarak... Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara 153 ayetini nasıl anlamak gerekir diye bir soru yöneltmiş. Ey iman edenler sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Ya eyyuhellezine amenu vestaeenu bis sabri ves salah. Ey iman edenler sabırdan yardım alarak namazdan yardım alarak Allah'a kulluk edin. Burada tabi tercüme yanlış yapılmış. Esası nedir? Ey iman edenler sabırdan yararlanarak namazdan yararlanarak Allah'a kulluk edin. Yani sabırla ve namazla Allah'a kulluk edin. Manasında. Ee, o zaman hadisin tercümesini değiştirmek lazım ki ayetin. Ee, bu ne demek? Bununla biraz konuşalım. Değerli kardeşlerim, Allah'a kulluk etmek, iman etmek, imandan şaşmamak, İmanın ölçüleriyle ölçülenmek, imanın ölçüleri doğrultusunda emirleri, nehiileri, direktifleri doğrultusunda hayata yön vermek sabır işidir. Sabır olmadan bunlar olmaz. İnsanın haramdan kaçınması sabırladır. Helalde ısrarcı olması sabırladır. İsyandan sakınması sabırladır. İtaatında daim olması sabırladır. Allah'a kulluk yapması sabırladır. Şeytana kul olmaktan sakınması yine sabırladır. Çünkü bir yerde nefsin bir takım heva heveslerinin e, arzuları var. Diğer tarafta Allah'ın emirleri yasakları arzuları var. İnsanoğlu inen marotun bir su muhakkak ki nefis insana daima Kötülüğü emreder. Yani ins, insan oğlunun nefsi daima kötülüğü çeker, arzu eder. Zinayı arzu eder, haram yemeği arzu eder, insanların hakkını, hukukunu yemeği arzu eder, kolaylığı, tembelliği arzu eder. Çalışmadan yemeği arzu eder. İnsan buna meyillidir. İnsan e, aptal keyfi yapmayı çok sever. İnsan çalışmamayı, tembel olmayı, rastgele yaşamayı çok sever. İnsan bir takım kurallarla hayatını sınırlamaktan daima kaçar. Kuralsızca yaşamak ister. Özgürce yaşamak ister. Her istediğini yapmak ister. Onun içerisinde öyle duygular vardır ki bazen cebarutlaşır, zalimleşir, bazen kendi içindeki duyguları tatmin etmek için kan dökmek ister, dünyaya hükmetmek ister. Milyonlarca insanı aslında sırf otoritesini ispat edebilmek için katledebilir. beşer Esed gibi. Bütün insanları katlediyor. Beni, ya beni tanıyacaksınız ya da ben sizi katlederim diyor. Buna benzer örnekler var. Demek ki değerli kardeşlerim, insanoğlu eee kuralsız yaşamak istiyor. Allah ise insana diyor ki akıl verdim. Aklınla beraber sana vahyettim, Vahiy ile birlikte kitap gönderdim. O kitaptaki sınırlara göre hayatını tanzim et diyor. Yaşa. Diyor. Bu sınırlar içerisinde İslam'ı özgür yaşamak bir sabır işidir. Haramlardan sakınmak sabır işidir. O yüzden sabır özelliğinizi kullanarak Allah'a kullukta ısrar edin diyor allah Teala. Sabır özelliğinizi kullanın. Size vermiş olduğum bir yetenek var. Bir özellik var. Adı ne? Sabır. Sabır. Bekleme. Azmetme, kontrol etme, kontrollü hareket etme, nefse dur diyebilme, aklın yolunu takip etme, dinin yolunu takip etme, geçici heva, heveslerin yolundan uzak durma. İşte sabır budur. Bu sabır özelliğiyle ancak insan e, doğru yola kendisini yönlendirebilir, yöneltebilir ve o yolda ancak sabır eşliğinde kalabilir, azmedebilir. O yüzden sabır özelliğinizi kullanarak Allah'a kulluk edin. Allah'ın emirlerini tutarken sabır özelliğinizi kullanın diyor. Ardından ne diyor? Bir de o salah diyor. Ves'ainu bis sabr ve salah. Namaz Namazdan da yardım alın diyor. Bu ne demek? Namazdan yardım alın. İnsan nasıl namazından yardım alacak Allah'a kulluk ederken? Çünkü namaz اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Muhakkak ki namaz fuhşiyattan, kötülüklerden insanı korur. Münker işlerden, kötü işlerden insanı korur. Nasıl korur? Namaz, Münker işlerden insanı nasıl korur? Hangi namaz insanı Münker işlerden, fuhşiyattan korur? Na fuhşiyattan, Münker işlerden koruyan namaz, şuurluca, samimice kılmış olduğumuz namazdır. İçinde, Allah'a bol bol yalvardığımız samimi bir yürekle, iştenlikle, sadakat içerisinde Allah'a, Allah'a yalvarmış olduğumuz bir namaz, bize Allah'a kulluk yolunda yardımcı olabilir. İçinde bol bol samimi zikir olan namaz, Allah'a itaat yolunda bize yardımcı olabilir. İçinde bol bol Allah'a sığınma olan namaz, Allah'a itaat yolunda bize yardımcı olabilir. İçinde bol bol şeytandan ve avanesinden, korunma, sığınma, Allah'a sığınma, talebi, niyazı, duası olan namaz, Allah'a kulluk etmede bize, Yardımcı olabilir. İçinde tevhid olan namaz, tevhidin şuuru, hissi olan namaz, kalbin bütün samimiyetiyle, aklın ve ruhun bir arada, Allah'ı tesbih etmesiyle, tenzih etmesiyle ortaya çıkan, samimi, huşulu, gerçek bir namaz. Allah'a kulluk yolunda bize yardımcı olabilir. Çünkü namaz duadır. Namaz yalvarıştır. Namaz zikirdir. Namaz anmadır. Namaz sığınmadır. Namaz şeytanın şerrinden Allah'a sığınmadır. Namaz dünyanın fitnelerinden Allah'a sığınmadır. Namaz kişinin karşı karşıya kalacak olduğu imtihanlarda, musibetlerde, belalarda Allah'tan yardım istemesidir. Onun yanında görmek istemesidir. Ondan bir yardım talebi talep etmesidir. Ondan muvaffakiyet, başarılı olmayı talep etmesidir. Namaz işte böyle olursa ancak o zaman kişiye Allah yolunda Yardımcı olan bir vesile, Allah'a kulluk yolunda ona yardım eden bir vesile, bir sebep haline gelir. O yüzden Allah-u Teala önce sabır, sonra namaz ile sabır ve namaz ile birlikte Allah'a kul olmaya çalışın. Kulluğunuzu bu şekilde becermeye çalışın. Kulluk becerinizde işte sabır özelliğinizden ve namaz nimetinden faydalanın. Hem sabır hem namaz. Sabreden insan namazını da iyi kılacaktır. Çünkü namaz içerisinde de sabır gerekiyor. Namaz içerisinde aklı, ruhu diri tutmak gerekiyor. Namaz içerisinde yapmış olduğumuz zikirlerin farkında olmak gerekiyor. Bunu ruhen, yürek içer, yüreğimizle yaşamamız, anlamamız gerekiyor. Namaz içerisinde aklımızın, ruhumuzun hazır olması gerekiyor. Bunlar için sabırlı olmak lazım. Aklı ve ruhu bir arada tutmak, bütün samimi duygularla Allah'a yönelmek ancak sabırlı olur. Şeytanın namazdan, namazımızdan çalmasına müsaade etmemek, şeytanın saldırıları karşısında zihnimizin, heva heveslerimizin boş bir takım e, şeylere, Davet etme, çabaları karşısında Allah'a teslim olma, onu hakkıyla anma e, gayesiyle, onlara karşı mücadele etme ancak sabırla olacaktır. Namaz içerisinde bile sabır gerekiyor. O yüzden hem namazla hem sabırla e, Allah'a kulluk edin sabır ve namaz özelliklerinizden, sabır, sabır özelliği ve namaz nimetinden faydalanmak suretiyle Allah'a kulluk edin. Çünkü kulluk etmek, sabretmeyi gerektirir. Çünkü kulluk etmek, kıyamda durmayı gerektirir. Kulluk etmek, kulun zelil olduğunu kabul ettiğinin nişanesi olan Ruku ile kulluk belli olur. Kulun Allah'ın emirleri karşısında zelil olduğunu, emre itaatkar olacağını gösteren, bunun nişanesi olan secdeye gitmek ancak hakiki olarak secdeye gitmek olduğu için işte orada kulluk vardır. İşte orada namaz vardır. İşte orada samimi duygularla Allah'a yönelme vardır. Gerek kıyamı, gerek kıraatı, gerek rükuyu, gerek secdeyi, gerek teşehhüdü, gerek duaları, niyazları samimi bir şekilde yapmak sabır işidir. Ve bunları yaptığımız zaman Allah'tan muvaffakiyet istiyoruz. Allah'tan bize yardım etmesini istiyoruz. Allahu Teala bize yardım etmek istiyor ancak bizim davetimiz olması lazım. Bizim davetimiz olmadan Allahu Teala bize yardım etmez. Önce isteyeceğiz. Ya Rabbi istiyorum diyeceğiz. Senden istiyorum ya Rabbi diyeceğiz. Peygamberimiz istemiştir. Ne demiştir bakınız? Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrik ve hüsnu ibadetik. Allah'ım seni en güzel şekilde zikretmem konusunda seni en güzel şekilde anmam için sana en güzel şekilde şükretmem, hamd etmem için ve en güzel ibadetleri, en güzel kulluğu sergileyebilmem için bana yardım et ya bi Bana yardım et. Evet benden iyi bir kulluk bekliyorsun ama ben acizim. Peygamberimiz bu acziyetini kabul ediyor. Ben acizim diyor bunlar. Aciziyet gösterebilirim bir beşer olarak. Sen bana yardım et diyor. O zaman وَمَتْ تَوْف۪يقُ اِلَّا بِاللّٰهِ Muaffakiyet ancak Allah iledir. İnsanı Salah ehli olarak görüyorsak, namaz ehli olarak görüyorsak, cemaat ehli olarak görüyorsak, itaat ehli, kulluk ehli, zikir ehli, takva ehli olarak görüyorsak biliniz ki bu insan Allah'tan yardım istemiştir de Allah onun o niyazını, o talebini, o duasını, o sığınışını kabul etmiştir ve Allah ona yardım etmiştir ve onu o makamlara Yükseltmiştir. Bu da ancak Allah'ın muvaffakiyetiyle olacaktır, değerli kardeşlerim. Ee, şimdi tabi sorular bir hayli çoğalmış. Ayetin geri kalan kısmıyla ilgili söyleyeceklerimizi söyleyelim. Diğer soruya geçelim. Evet. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Evet, Allah kulluk konusunda sabredenler, azmedenlerle beraberdir. Yani onların e, düşmesine müsaade etmeyecektir. Düşseler bile kalkmalarına yardımcı olacaktır. Onların yanında olacaktır. Onlara doğru yolunu gösterecektir. Onların kalplerine iman duygusunu verecektir, hazdını verecektir. Onlara vesile gönderecektir, sebep gönderecektir. Onlar muvaffak edecektir. Evet, bu ayet-i kerime ile bunları söyleyelim. Bu ayet-i ile ilgili ve diğer sorumuza geçelim. Enes Abdülhalik ne diyor? Kadınlar olan duyunda, müzik varsa oraya getmak caiz mi? Kadınlar olan duyunda müzik varsa oraya getmak caiz midir? İşte bu e, Azeri lehçesi tabi de tam anlayamadım. E, ancak herhalde e, kadınların bulunmuş olduğu bir düğünde müzik de varsa oraya gitmek caiz midir? Herhalde bu şekilde söylüyor değil mi Enes kardeşim? Bunu söylüyorsun sanıyorum. Kadınların ve müziğin olduğu yani karma bir e, düğünde müzik çalgı şu bu varsa oraya gitmek caiz midir diyorsunuz. Ben böyle anladım en azından. Anladığım şekilde soruya cevap vermek istiyorum değerli kardeşlerim. Gerek düğünler, gerek alışveriş merkezleri, çarşılar, pazarlar, sokaklar, karma hayatın, karma yaşamın olduğu ortamlar, fitnenin e, bolca olduğu mekanlardır. O yüzden bir hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın bayrağını çarşılarda diktiğini, dalgalandırdığını söylüyor. Oralarda fazlaca gezdiğini söylüyor. Yani şeytani bir takım heva heveslere düşme tehlikesinin bu mekanlarda daha fazla olduğunu bize haber veriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Düğünler, kadınların süslü püslü tesettür kıyafetlerine bürünmemiş ee, ojeli kokulu e, abes bir şekilde giyinmiş, şeffaf, dar şekilde giyinmiş, e, abes bir şekilde yürüyen, kıvırtan, dans eden, sesini incelterek çekici hale ge e, getiren, e, gülücükler savuran, kahkahalar savuran, müzikle beraber erkeklerle, kadınlarla bir arada... Bulunmak suretiyle dans yapan e, insanlar şeytanın yolundadır. Bu ortamlarda bulunmak caiz değildir. Bu ortamlarda şeytanın hakimiyeti söz konusudur. Şeytanın bayrağı dalgalanmaktadır. Günah, rezalet, pislik, haram, Şeytanlık diz boyudur, heva heves, şehvet diz boyudur. Bütün insanlar orada birbirlerinden nikahsız bir şekilde gerek dokunma yoluyla, gerek görme yoluyla, gerek bir takım şehvi numayişler, gülcükler, kahkahalar, danslar yoluyla hakları olmadığı halde Nikahsız oldukları halde şehevi manada birbirlerinden istifade etmektedirler. İnsanların şehvetleri kabarmaktadır. Haksız yere, nikahsız yere, izinsiz yere insanların birbirlerine kadının erkeğe erkeğin kadına olan şehveti bu beraberliklerde ayyuka çıkmaktadır. Bu durumlar şüphesiz ki haramdır. Bu tür toplantılara, bu tür davetlere, bu tür düğünlere gitmek kesinlikle caiz değildir. Ancak bir şekilde gidebilir, oraya gider, yaptığınız haramdır, Allah'tan korkun, şeytana kul olmayın, Allah'a kul olun der, davetini yapar, münkeri inkar eder ve oradan çıkar. Ve sizi protesto ediyorum. Bu halinizi proteste ediyorum. Bu halinizi Allah'a şikayet ediyorum der. Oradan çıkar. Eğer o münkeri eliyle düzeltme imkanı varsa onu eliyle düzeltir. Diliyle düzeltme imkanı varsa onu diliyle düzeltir. Bunların ikisine de sahip değilse o olaydan, o durumdan, o mekandan buğz etmek suretiyle oradan ayrılır, protesto eder, o işlerden bu şehvi işlerden beri olduğunu söylemek suretiyle oradan ayrılır. Evet, değerli kardeşler, ee, diğer bir soru, İslam'ın ırkçılığa karşı bakışı nasıldır? İslamiyet'e göre ırkı inkar etmek gerekir mi? <gülüyor> ben da'a ila asabiyetin feleyse minna kim asabiyete, ırhçılığa, milliyetçiliğe davet ederse o bizden değildir diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden İslam'da milliyetçilik de haramdır ırkçılık da haramdır. Bir ırkın diğer ırktan üstün olduğunu savunmak haramdır. Caiz değildir. Ee, İnne ekramakum Allah etkakum. Sizin en kıymetli olanınız Allah katında en takvalı olanınızdır. Yani Allah'tan en çok sakınanınız en üstün olanınızdır. Demek ki üstünlük takvayladır, sakınmayladır. Haramlardan sakınan insan üstün insandır. Bir insan ne kadar haramdan sakınıyorsa o derece üstündür. Allah'a yakındır. Böyle bilmek lazım. Yoksa Türk üstündür, Arap üstündür demek bunlar doğru değil, caiz değil. Dinimizde haramdır. Bu tür batıl şeyleri savunmak. İslamiyet'e göre ırkı inkar etmek gerekir mi? Bir insan ırkını inkar etmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben e, Arab'ım la fahr ben Arab'ıma Araplığımla övünmem diyor. Allah-u Teala وَجَعَلْنَاكُمْ ve وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُ Sizleri kavimler, aşiretler, milletler olarak ayrı ayrı var ettik ki birbirinizi tanıyasınız diye. Bu Allah'ın hikmeti insanların birbirini tanıması için farklı farklı milletlerde İnsanlar, yaratılmışlar. Farklı farklı milletler içerisinde olmak, üstünlük alameti değildir. Bunu böyle sormak lazım. E, falan kabile, felan kabileden daha fazla kalabalıktır, dolayısıyla üstündür demek, cahiliye adetlerindendir. Ancak, insan ırkını savunmaz ama ırkını da söyleyebilir. Ben şu ırktanım diyebilir ama övünmez. Borktan olmak ile övünmez. Peygamberimizin yapmış olduğu gibi. Gayrimüslimlerle Hristiyan Yahudi diyor. İlişkilerimiz nasıl olmalıdır? Bidat ehliyle görüşmek caiz midir diyor İsra kardeşimiz. Gayrimüslimlerle olan ilişkilerimiz adalet, hak hukuk ölçülerine uymalıdır. Gayrimüslim komşularımız varsa onlara iyi davranmamız lazım. Onlara karşı yalan konuşmamamız lazım. İslam'ın en güzel ahlak örneğini örnekliğini onların karşısında sergilememiz lazım. Bunu yaparken Allah için yapmak lazım. Hiç unutmamamız lazım ki bizim yaşantımız en büyük davettir. Bizim edebimiz, ahlakımız en büyük davettir. Bizim muamelatımız, komşularla ilişkilerimiz, bu insanlarla, Hristiyan Yahudilerle ilişkilerimiz, Onları etkileyecek olan en büyük davettir. Davet sadece Kur'anla, ayetle, şunla, bunla olmaz. Davet öncelikle davetin sahibi olan kişinin örnek bir hayata, örnek bir kişiliğe, insanlığa sahip olduğunu göstermesiyle başlar. Böyle bu şekilde devam eder. Ancak bu şekilde e, samimiyetini, e, bu şekilde doğruluğunu o insanlara gösterebilir. Yoksa en güzel kitaba sahibiz, Kur'an'a sahibiz, insanlara Kur'an'ı gösterelim ama Kur'an'ın ahlakından nasibimiz olmasın, kendimiz başka bir ahlak içerisinde olalım, kesinlikle yapmış olduğumuz bu davetin bir tesiri olmaz. Davet etmiş olduğumuz şeyi önce kendimiz en güzel şekilde yaşamamız lazım. Dediğim gibi, bu komşulara selam diye sadece selam diye selam verilebilir. Selam verdiklerinde Esselamu Aleyküm derseler bu insanlar onlara Ve Aleyküm demek ile cevap verilir. Diğer Müslümanlarla e, onlara vermiş olduğumuz cevapla karıştırmamak lazım. Onlara Onlar bize Esselamu Aleyküm dediği zaman Müslümanlar biz onlara Ve Aleyküm Selam diyoruz. Ama Hristiyanlar Yahudiler. Gayrimüslimler bize selam verdiğinde Esselamu Aleyküm derseler biz de Ve Aleyküm demek sadece Ve Aleyküm diyerek cevap veriyoruz. Ee, başka e, bu insanları evimize davet edebilir miyiz? Edebiliriz. Evlere, evlerine davete gidebilir miyiz? Gidebiliriz. Ee, ancak e, bu ilişkilerimizin temelinde Allah rızası olmalı. Harama dalmamalı, harama girmemeli. Bu insanları Hakka, İslam'a davet etme niyetiyle bu münasebetlerimizi insani ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Bidat ehliyle görüşmek caiz midir? Bidat ehliyle görüşmek caizdir. Bir sıkıntı yok. Ancak onun bidat, bidatını sevmek, övmek, ondan bidat öğrenmek için bunu yapmak doğru ve caiz değildir. Ama onu ıslah etmek için özellikle, bidatları, o bidatları onlara güzel, uygun bir lisan ile anlatmak için gidirse, bu da davet olacaktır, sevap olacaktır. Evet, benim sorum diyor İsra kardeşimiz, hocam her yüzyılda bir uyarıcı gönderir bunu, açıklar mısınız? Evet, evet. peygamberimizin hadisinde evet her yüzyılın her karın karın yani yıl demek başında veya o yüzyılın içerisinde Allah dinini tazeleyecek olan bir müceddit gönderir diyor. Yani bu şu manaya gelmektedir kuvvetli salih İmanı kamil, ameli kamil, ameli salih olan, e, derin bir ilmi seviyeye sahip olan bir insan veya birkaç insan gelecek, o toplumda yerleşmiş olan hataları kaldıracak. E, o insanları işin özüne, dinin özüne davet edecektir allah Teala'nın bu tür yardımları, rahmeti söz konusudur. Hadiste bunu bize göstermektedir. Biz bu tür insanlara müceddit diyoruz. Yani yenileyen, dini yenileyen manasında, dine yeni şeyler sokan manasında değil, dini özüne, aslına, ilk geldiği güne çeviren manasında yenileyen diyoruz. Çünkü insanlar gerçekten de uzun yıllar geçince, bir takım hurafeler, bidatler dine girmek suretiyle din özünden, aslından uzaklaşabiliyor. Ve bu gelen alimler bizi bu konuda uyarmak suretiyle tekrar özümüze, dinimizin esasına dönmemizi sağlıyorlar Allah'ın izniyle. Bu hadis-i şerifte bunları ifade ediyor. Ee, Enes Abdülhalik, Müslüman, Müslüman gününü nasıl yaşamalı ki Allah e, razı kaldığı kul olsun? Evet, e, soru da yani Allah'ın insandan razı olması için Müslüman'ın ne yapması lazım? Gününü nasıl geçirmesi lazım? Değerli kardeşlerim, Müslüman öncelikle kendi nefsinde İslam'ı yaşayacak haramlardan sakınacak, Allah'ın kendisine farz kıldığı ibadetleri yerine getirecek. 5 vakit namaz ee, ondan sonra oruç, Ramazan orucu. Efendim mal, zenginse zekat, ee, yine varlıklıysa, sağlıklıysa hac ee, gibi namaz gibi ibadetleri yerine getirecek. Allah'ın haramlarından sakınacak. Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışacak. Davet yapacak, ıslah yapacak. Emri bin maruf ve nehyan mülker yapacak. İyiliği emredecek, kötülükten sakındıracak. İslam e, İslam'ın müzaffer olması için çalışacak. Gerekirse canını, malını Allah yolunda e, verecek. insan ancak bu şekilde, samimi bir şekilde yaşarsa, bu dünya imtihanında başarılı olur. Allah'ın razı olduğu bir kul olur. İlim öğrenecek. ilmiyle amir olacak. Özellikle farz-ı ayın olan meseleleri tamamen öğrenmesi lazım. Her Müslümanın. Müslümanların dertleriyle dertlenecek. Onların ıslahı için dua edecek. Fakir fukaraya yardım edecek. Yetimlere sahip çıkacak. Allah yolunda e, malıyla, canıyla cihad edecek. Sadakasını verecek. Zekatını verecek. Fakir fukarayı gözetecek. Darda kalanları, yolda olanları gözetecek. onları yardım edecek. Ancak bu şekilde bir insan, hakiki manada Müslüman olur. Ve Allah'ın razı olduğu bir kul haline gelir. Evet. Bir de tabii önemli olan, Kur'an'a ve sünnete bağlı olacak. Asr-ı saadette yaşanan İslam'ı örnek alacak. O İslam'ı o şekilde anlayıp, o şekilde yaşayacak. Heva hevesine, hurafe ve bidatlere teslim olmayacak. Allah cülemizi hak yolda muvaffak eylesin. Evet, e... Zuhal diyor ki, Kutlu Doğum Haftası'nın bidat olduğunu söyleyenler var, onlara ne cevap vermeliyiz, diyor. Evet, şimdi bu son sorumuz olsun. Evet, bu son sorumuz olsun. Daha sonra sormayalım. Çünkü 59 dakikadır e, devam ediyoruz. Sizleri de fazla yormak istemiyorum. Bu tabi soru e, biraz uzunca bir soru. Güncel bir soru. Cevabı uzunca bir soru. Ama ben kısa bir şekilde özetlemeye çalışacağım. Değerli kardeşlerim, İslam'a giren Birçok bidatlar, hurafeler var. Bunlar iyi niyetlerle girmiş. Önce salih bir amel olarak düşünülmüş ama ardından bunlar dine girmiş tamamen. Dinin bir emri olarak Kur'an'da var edilen, Kur'an'da var olan, hadislerde var olan bir emir olarak, dinin bir emri olarak algılanmaya başlanmıştır. Bunlardan örnek vermek gerekirse Mevlid Kandili. Peygamberimizin doğum gününü kutlamak yani. Bu yıllar sonra insanların ortaya çıkarmış olduğu bir bidattır. Özellikle İslam'ın gelişinden 600 sene, 500 sene sonra, 5 600 sene sonra ortaya çıkmış bir bidattır. Miraç gününü kutlamak. Miraç kandili. Regaib kandili. Berat kandili. Bütün bunlar İslamın gelişinden 500 sene sonra insanlar tarafından ihtias edilmiş olan biddatlerdir. İnsanların dine sokmuş olduğu kutsal gecelerdir. Şimdi öyle oluyor ki insanlar bu günleri bir bayram haline getirdiler. Bizim bayramımız iki tane iken birçok bayram oldu. İnsanlar bu günleri mübarek görüyorlar. İnsanlar bu günleri ibadetlerin çokça kabul edildiği, ecrinin kat kat verildiği, günahların af edildiği günler olarak görüyorlar. Halbuki İslam'da gece olarak sadece Kadir gecesi vardır. Kadir gecesi, Kur'an'la ve sünnetle varlığı mukaddes, mukaddes olduğu, hayırlı olduğu, bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilmiş olan mübarek bir gecedir. O, o gecede yapılan ibadetlerde elbette bir farklılık söz konusu olacaktır, ecir bakımından. O gecede yapılan zikir, tövbe, Kur'an okuyuşlarımız, yapmış olduğumuz bütün salih amellerimizin ecrisi, ecri kat kat olacaktır. Çünkü o bin geceye denk bir gecedir. Allah'ın bir rahmetidir. Diğer Kandiller, bunlar insanların uydurduğu şeylerdir. Onlar da böyle bir kutsaliye söz konusu değildir. Ecellerin fazla olması, günahların affedilmesi elbette buralarda diğer günlerden farklı olarak gündeme gelmesi söz konusu değildir. Bunlar insanların uydurduğu bidatler, hürafelerdir değerli kardeşlerim. Kutlu Doğum Haftası da 1989 yılından itibaren ülkemizde kutlanan, ihdas edilen yeni bir bidattır. Doğum gününü kutlamak bidat ise doğum haftasını kutlamak tabii ki bidattır. Ki Peygamberimizin doğduğu ayda değil de Nisan ayının... İşte ikinci haftası da bu kutlanmaktadır. Bütün Türkiye'de bu şekilde kutlanmaktadır. Ee, Peygamberimizin doğduğu ay tabii ki miladi takvime göre her sene değişecektir. Değişir. Bazen Nisan'a gelir, bazen Mayıs'a gelir, bazen işte bu şekilde dolaşır. 12 ay. E, gerek micri takvimde peygamberimizin doğduğu haftayı hicri takvime göre kutlamak ve gerekse hicri takvimde miladi karşılığını e, doğum haftası olarak kutlu doğum olarak kutlamak gerekli ve bu günlerde bir bayram havası estirmek bidattir. Bu günlerde özellikle insanlar çalgılı ilahiler söylüyorlar. Kalın erkek bir karma aynı salonlarda oturuyorlar. İnsanlar ee, yani bugünlerde bakıyorsunuz birçok e, haramlara da girebiliyorlar. Özellikle bakıyorsunuz bir e, kutlu doğum haftasına etkinliğine katılıyorsunuz. E, bakıyorsunuz kapıda bir e, bayan e, giyinmiş yani tam tesettürlü değil. Sizi karşılıyor, kolonya veya gül suyu döküyor veya çikolata ikram ediyor. Onun yanında bir erkek bakıyorsunuz, gül dağıtılıyor. Bu gül dağıtma olayı da var. Eee neymiş? işte peygamberimizin e, kokusu gül kokusuymuş gibi birtakım inançlardan dolayı ee, gül dağıtılıyor. Ee, Böyle gülleri dağıtanlar, bakıyorsunuz bazen bayanlar erkeklere veriyor, erkeklere bayanlara veriyor. Bu şekilde bakışmalar, gülüşmeler, iletişim, şunlar bunlar oluyor. Bütün bunlar da bir haramlık söz konusu oluyor. Yine çalgılı ilahiler, bilmem neyler, bilmem utlar, darbukalar, flütler, düdükler, sazlar, gitarlar çalınıyor ki bütün bunlar menhiyattır. Peygamberimizin şeytanın sesi dediği mizmarlardır bunlar. Çalgı aletleridir. Bunları ibadet kastıyla çalmak elbette yakışık almaz. Elbette doğru değildir mizmarları. Son asrımızda uydurulan bidatlerden birisi de bu çalgılı ilahilerdir. Bugün birçok insan bunları dinliyor. Hacısıyla, hocasıyla. Ama daha çok emin olun ki ee, bu çalgılar hoşlarına gittiği için bunu dinliyorlar yoksa oradan şuurlandıkları için oradan e, gıdalandıkları için imanları arttığı için falan değil oradaki çalgılar o aheng o ses e, gerçekten insanların e, ruhunu e, okşadığı için nefislerine hoş geldiği için bunu yapıyorlar normal e, belaltı şarkılarını türkülerini Dinlemekten, işte toplumdan çekindikleri için bunları dinlemeyen insanlar bu ihtiyaçlarını bu tür çalgılarla gidermeye çalışıyorlar. Bunlar da yanlıştır. Ve şimdi kutu doğumla ilgili insanlar birbirini tebrik ediyorlar, mesajlar gönderiyorlar, kutu doğumunuz mübarek olsun, hayırlı olsun gibi Allah kutu doğumu, doğumu haftanızı hayırlara vesile kılsın gibi Bakıyorsunuz bunların hepsi bidattır, hepsi yanlıştır. Bu haftaya mübareklik katmak, mübarek olmadığı halde, mübarek olduğu ile ilgili hadis, nas olmadığı halde mübareklik katmak bizim hakkımız değil. Ve bu dinimizde, bu haftanın mübarek olduğunu ima etmek, bu kutlamalarla, bu tebriklerle, bu mesajlaşmayla, bu etkinliklerle, bu haftanın mübarek bir hafta olduğunu ve bunun dinde yeri olduğunu, Kur'an'dan ve sünnetten temeli olduğunu, delili olduğunu ima et, edercesine bu işlerin arkasında olmak yanlıştır. Yeni bir bid'adın ortaya çıkmasına e, sebep olmaktır, vesile olmaktır. Ancak insanlar diyorlar ki, efendim biz peygamberimizi tanıtıyoruz. İnsanlar peygamberimizi unuttu. Bu hafta vesile oluyor işte. İnsanlara bol bol peygamberimizin hayatını anlatıyoruz. Onun hayatıyla ilgili kitaplar dağıtıyoruz. Bunlar doğru. Bunlar yapılması lazım. Topluma peygamberimizin hayatı, siresi, siresi anlatılması lazım. Onunla ilgili kitapların dağıtılması lazım. Elhak bunlar doğru. Ancak bu günlerin kutsal günler olarak addedilmesi yanlıştır bu günlerin mübarek günler olarak addedilmesi yanlıştır. Çünkü bu mübarekliği Allah ve Resulü vermemiştir. Siz de vermeyin. Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü kutlamak Allah'ın ve Resulünün tavsiye ettiği bir şey değildir. Biz de yapmayalım. Ben hemen fişi takmak zorundayım arkadaşlar. Şarjım bitti. Şöyle bir iki dakikanızı alacağım. Müsaadenizi. Evet, ee, dediğimiz gibi, bu haftayı mübarek bir hafta, kutu doğum haftası olarak kutlamak, bir bayram havasını estirmek, e, yeni bir bidat oluşturmaktır. Ancak şöyle olabilir, belli bir hafta, belli bir gün tayin etmeden, Peygamberimizin hayatını topluma anlatmak için değişik etkinlikler düzenlenebilir, konferanslar düzenlenebilir. İsrafa kaçmadan, güller müller vesaire dağıtmadan, salonlarda kadın erkek bir araya getirmeden, karma bir yapıya, fitneye insanları düşürmeden bunlar farklı günlerde yapılabilir etkinlikler. Ve bu etkinlikleri yaptığımız günleri de bu günler Allah katında farklı günlerdir, mübarek günlerdir. Bu günlerde yapılan ibadetlerin ecri daha fazladır gibi bir yanlış itikada da e, düşmeden bunları yapmak lazım. Evet. E, şimdi bakıyoruz başka e, daha sonra yazmayacağız, yazmayacağız, değil mi arkadaşlar? Nefis teskiyesi için züht ve takva hayatı. E, bu bir soru değil galiba. Ondan mı bahsedelim? Eee yani nefis terbiyesi, teskiyesi için züht içerisinde olmak elbette gerekli bir şeydir. Züht hayatı. Züht ne demek? İnsanın israftan sakınması demek. İnsanın uykuda fazla vaktini yani harcama harcamaması demek. Çok yememesi demek. Hayatın hayatında ibadetlere önem vermesi demek. Dünyanın lezzetlerinden, şunlarından, bunlarından... Ee, çok aşırı alma hissiyle bu lezzetler, bu tadlar, bu işte dünyevi, şehvi işlerin peşinde aşırı bir derecede e, düşmemek e, işte züht hayatıdır. Ve bu şekilde ancak insan e, takvaya ulaşabilir. Evet, Mürşidi Kamil nedir? Bu da son sorumuz. Kimler mürşid Kamil olabilirler? mürşid Kamil'de olması gereken vasıflar nelerdir? Uht suhal. Kamil tasavvufi bir terimdir. Yani mütekamil, eksiği olmayan, irşat edici demek. İrşat edici, eksiği olmayan, kamil. Ki bu manayla da mürşid Kamil, bir insanın mürşid Kamil denmesi Asla caiz değildir. Neden? Çünkü kamil mürşit insan olamaz. İnsan kamil mürşit dediğimiz zaman hata yapması mümkün olmayan bir irşat edici akla geliyor ki insan hakkında bunu söylemek mümkün değil. İnsanlarda ismet yani günahtan beri olma, günah işlememe sıfatı yoktur. İsmet sıfatı sadece peygamberlerin sıfatlarıdır. İnsanlarda böyle bir sıfat olmadığına göre, insanlar kamil olamayacağına göre, insanlar eks e eksiksiz olamayacağına göre, insanlar günah işleme konusunda, zafiyet içerisinde olacaklarına göre bir insana mürşiri kamil demek mümkün değildir. Aklen, dinen bu mümkün değildir. O açıdan bu terim bir kere yanlış bir terim. Ee, dolayısıyla hiç kimsenin mürşidi kamilim diye ortaya çıkması mümkün değildir. Bir insana şu insan mürşidi kamildir demek de doğru değildir. Ee, bu dediğimiz gibi tasavvufi bir terimdir. Tasavvufta insanlar kendilerine mürşitler edinirler. O mürşitler neyi emrederse o insanlar onları ellerinden geldiği kadar yapmaya çalışırlar. O insanlar mürşitlerin vermiş olduğu emirlere, direktiflere, tavsiyelere öyle bir kulak asarlar ki aynı hassasiyeti Allah'ın emirlerine gösteremezler. Aynı hassasiyeti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emirleri karşısında gösteremezler. Aynı hassasiyeti Kur'an'i ve sünneti siniyeye uygun bir hayatı yaşamak, bir kulluk e, hayatını yaşamak konusunda gösteremezler. Varsa yoksa, şehir ne derse onu yap, yaparlar. Bu Kur'an'a aykırı mı, sünnete aykırı mı bu konuda fazla fikir yormazlar. Çünkü, bir teslimiyet vardır. Mürşidi Kamil'in bunu dediyse bu Kur'an'a muafıktır, Kur'an'a uyar, bu sünnete uyar zaten demek durumundalar. Böyle bir önyargıyla e, onları kabul etmiş durumdalar. Teslimiyet içerisinde bu, e, bu insanlar. Bu insanlara mürşitlerin yapmış olduğu bazı işlerin yanlış olduğunu söylediğinizde şöyle diyorlar. Bizim mürşidimizi sen eleştiremezsin, sen o seviyede değilsin, bizim mürşidimiz e, asla hata yapmaz, bizim mürşidimiz Kur'an'a, sünnete aykırı bir şey yapmaz, diyor cevap veriyorlar. Şurada hata etmiştir, bakın işte şu ayete aykırıdır diye söylediğinizde cevap olarak siz ayeti yanlış anlıyorsunuz, ayeti doğru anlamak ancak mürşidimizin tefsiriyle mümkündür cevabını alıyorsunuz. Dolayısıyla bir ayetin manasını ters yüz edebiliyorlar ve bunu da batınî mana olarak addediyorlar. Kelimelerin taşıdığı manaları ters yüz ederek o ayete, o ayetin muradının tam tersini, tam tersi olacak manayı verebiliyorlar. Ve bunu yapınca da diyorlar ki işte bakın biz de Kur'an'a, sünnete uyuyoruz. Halbuki uymuyorsun, uymuyorsun kardeşim tevil yaparak yorum yaparak ayeti hakiki manasından çıkartmak suretiyle bir takım batıni manalar var deyip de ayetin hakiki muradının dışına çıkmak suretiyle aslında Kur'an'ın yolundan sünnetin yolundan çıkmış oluyorsun ancak bunun farkında bile değilsin. Evet, bu konuyla ilgili çok konuşulabilir ama vakit bir hayli e, uzadı değerli kardeşlerim. Şöyle bakıyorum. 1 saat 17 dakikadır konuşuyoruz da. Son sorumuzdu. E, Bedir 42 Bir kardeşimiz bir kitap ismi sormuş. Abdülkadir Geylani'nin Sırr-ül Esrar kitabını tavsiye edebilir misiniz? Bir arkadaş yorum istiyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu demiş. Değerli kardeşlerim ben bu kitabı okumadım. abdülkadir Geylani'nin her ne kadar sünnete uygun bir yaşam içerisinde olduğunu biliyor isek de Kendisine atfedilen birçok kitap esasen kendisinin değildir. Yazmışlardır. Abdülkadir Geylani, Abdülkadir Geylani, Abdülkadir Geylani, Müellif Abdülkadir Geylani. Muhtemelen bu kitap bile ona atfedilen, yakıştırılan bir kitaptır. Kitabın içeriğini bilmiyorum ama sahih kaynaklardan öğrendiğimize göre Abdülkadir Geylani sünneti yaşayan bir insan bidatlerle, hurafelerle işi olmayan bir insan. Ama bugün tasavvuf ehli birçok bidat sayılacak, hurafet sayılacak, hatta şirk sayılacak bir takım düşünceleri, fikirleri, inançları ihtiva eden, bir takım yanlış menkübeleri ihtiva eden, içeren kitapların Abdülkadir Geylani tarafından telif edildiğini iddia ederler ki bu buhtandır. Bu iftiradır. Değildir. Birçok menkıbe var. Uydurulmuş min hikayeler var, kıssalar var. Kitap kabul görsün diye telif Abdülkadir Geylani oluyor. Örneğin benim elime geçmişti öyle bir kitap. Telif Abdülkadir Geylani diyor. Ve kitap Türkçe yazılmış. Abdülkadir geleni Türkçe biliyor muydu? Latince harflerini biliyor muydu? En azından bu kitap Arapça ise en azından dememiz lazım ki esas adı şudur, tercüme eden kişi şudur, şu adla tercüme edilmiştir denmesi lazım. Ama öyle yok. Kitap tamamen Türkçe. Kitapçık şöyle. Abdülkadir Geylani yazmıştır. Yani bunu engelleyemezsiniz. Ezanlar çok. Ancak bu Sırrul Esrar adlı kitabı ben okumadım. Bilmiyorum. Bilmediğim bir konuda tavsiyede bulunmam doğru değildir. Ama bu kitabı bir araştıralım. Gelecek dersimizde bu soruya cevap vermeye çalışalım. Evet. Allah hepinizden razı olsun dinlediğiniz için. Odamızda bulunan Musa, İsra, Zuhal ve Bedir ve daha önce bunu da ayırmak durumunda olan e, Abdülhalık'ı ve benzeri kardeşlerimize Allah razı olsun diyorum. Geceniz mübarek olsun. İlminiz bereketli olsun. Niyetlerimiz, niyetleriniz salih olsun. Allah her türlü zilletten, her türlü sapkınlıktan, her türlü şirkten, bidatten, hurafetten bizleri ümmeti Muhammed'i korusun. Hakkı bilmeyi, hakkı yaşamayı, Kur'ani ve sünneti bir hayatı yaşamayı, asr-ı saadet İslam'ını anlayarak hayatımıza tatbik etmeyi Allah bizlere, sizlere ve bütün ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Ve ahur davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.